Açık Radyo'da Açık gibi programı devam ediyor. Hasan Ersel ve Ali Pınar bizlerle beraber. Stüdyomuzdalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. 100. Doğum yılında Cemal Reşit Rey kitabı geçtiğimiz senenin son günlerinde pan yayınlarınca basılmış bir dokumentasyonu. Radyo dokumentasyonu diyelim. Aslında 2004 yılının sonlarına doğru başlayıp ortalarından sonra başlayıp 2005'in ortalarına doğru nihayet ermiş bir Özel anma programı bu. Cemal Reşit'in 100. yılı idrak ettiğimiz zamanlarda nasıl bir hareketlilik vardı? O dönemde e, büyük bir coşkuyla kutlanıyor muydu Cemal Reşit'in 100. yılını? E, onu sorarak başlayayım. E, belki farklı şeyler hatırlıyoruzdur ama ben kaygımı söyleyeyim. E, o zaman benim kaygım e, hak ettiği ölçüde iyi anılmayacak diye tedirginlik duyuyordum Hı -hı. ve biz ne yapabilirsek işte iyidir yani her şeyi yapabilecek halimiz yok ama diye düşünüyordum evet. ee, belki ben fazla ve epeyce bir şeyler oldu galiba değil mi evet oldu her ne kadar Cemal Reşitay'ı yani o şanına uygun olmasa da yine de oldu tabi epey oldu epey etkinlik oldu yani bizi de şaşırttı biraz beklediğimiz evet. kadar kötü olmadı diyeyim Hatta Öyle, ben... beklediğimiz kadar kötü olmadı <gülüyor> Ya bu üzücü bir şey ee, Hı -hı. yani sadece bestecilerimiz için e, söylemiyorum e, düşün adamları için şu, Hı -hı. E, unutuluyorlar yani ve gayret edilmiyor Hı -hı. onlara dönmek e, sanki eskiye dönmek gibi mi algılanıyor nedir onu bilmiyorum oysa onların değerini doğru bir şekilde ortaya koymak doğru derken abartmadan da yani Hı -hı. buydular diye bunun e, önemli bir gelenek olması gerektiğini düşünüyorum. E, şöyle bir hava çıkıyor. Ben öğrencilerde filan buna çok e, şey yaptım. Yani mesela daha ya eski dönemin hocaları deyince aşağı yukarı hani belki bir şey bilmezlerdi filan gibi oluyor. Hı. Öyle değil o insanlar çok şey bilen zamandaki olup biteni takip eden hı hı. Yani bugün nasılsı, o zaman da onun gibi bazıları takip ediyor bazıları etmiyor olabilir o ama öyle boşlanacak insanlar değil hele sanatçılarda bu çok daha evet. önemli bir taşıyor. Cemal Reşitret iyice istisnai işte, bir örneğe doğru gidiyor belki çok yönlülüğünden ilk başında bahsediyorsunuz zaten yani neydi? Ee, tamam evet. mükemmel bir e, entelektüel evet. örneği olarak belki evet. Evet, evet. yani evet. hani işte o müzisyen komple özelliği var ...hem evet. eğitimci, hem icracı... ...hem orkestra şefi, hem besteci... Ee, ...müzikoloji alanı... ...çok fazla bir şey yapmıyor... Ee, ...ama hani sonuçta... ...o bestelerin nasıl yapılması gerektiğine dair... E, ...bir tecrübesi var... Hı hı. ...kendine hı hı. bir yol çiziyor bir yöntem buluyor... Evet. ...ve o da diğer bestecilerden de... ...çok farklı bir yöntem değil... ...baktığım zaman herhalde aklın yolu bir gibi... Ee, ...düşünebiliriz... Ee, bunun dışında tabii ki Fransız ekolinden gelmesinden dolayı Fransız edebiyatı üzerine çok hı hı. yani yüksek bir bilgi harcı var. Evet. Eserleri de çok iyi biliyor çünkü o zaman medya diye bir şey yok hani ya. YouTube yok, <gülüyor> CD yok, hı hı. plak görece çok az. Ee, ama o komple eserleri çalıp söyleyen bir adam komple bir operayı baştan sona. E, Bu da tabii ki bir medya görevi görüyor o zaman konser varında da işte bu e, onun bu gösterileri yaptığı yerde. Çünkü kompleksleri çalıp söylemeyi ve onları tanıtmayı seven bir hı hı hı. bir mesleğimiz. Bu da eğitimci evet, iyi iş bir işaret ediyor bir anda. Yine de bu şeyi bırak bırakmasak aslında bu kısa yani çok derinle inemeyecek olsak da yani geleneğin oturmaması da daha doğrusu geleneğin hakir görülmesi, ön yargılarla yaklaşılması geçmişe dair. Yani burada tek suçlu galiba hani Yeni denebilecek e, neslin değil bir biçimde bu kurumlaşamamadan müzdarip midir Türkiye'deki? A, tabii tabii yani şimdi ben öğrencilerime Muske. laf atlattım ama <gülüyor> ben farklı mıydım diye sorarsanız o da muhtaren öyle. Tabii bir şey gerekiyor, itki gerekiyor O kurumsallaşmada belki. bir eksiklik olduğu açık. Biraz alanı kaydırıyor gibi oluyorum ama iktisattan şey yapayım ben, ben mülkiyeliyim şeyde. <gülüyor> Şimdi hocam uğraşıyor işte Türkiye'deki geçmiş. Neydi yani? Nasıl eğitim olurdu? Nasıl işte şu olurdu, bu olurdu. E Cemal Süreyya falan gibi şairler oradan çıkmıştır onlar. Doğru, şey. doğru. Şimdi anlıyoruz ki öğrenciler onları duymadığı için <Gülüyor> bilmiyor. Hani bilip beğenmiyorum, ama başka bir şey olabilir. Tamam o olabilir. Ona bir diyecek bir şey yok. Ama öyle değil. Duymamış. Böyle bir e, olay olduğunun farkında değil. Hı hı. Şimdi bu geleneklere e, dönme konusu bazı yerlerde neredeyse kamusal bir adet olmuş. Rusya. Hı hı. Rusya burada çok şey bir ülkedir. E, çok önemli bir ülkedir. Gidin bakın işte binanın kapısında 19. yüzyılda kimyager bilmem kim burada oturdu. Bir de büstü var filan. Yani. Arada on kere rejim değişmiş. Bilmem ne olmuş. O biz duruyor. O başka o çünkü. Önemli. E, o önemli bir şey. Evet. Amerika'da böyle bir gelenek belki yok. Hı hı. Ama onu bence çok iyi ikame eden özel girişimler var. Üniversitenin biri bir bilmem ne yapıyor, bir vakıf bilmem şunu yapıyor, bunu yapıyor. Dolayısıyla hep size bir geçmişi, geçmişteki iyi şeyleri hatırlatan evet. bir ortam var. Bulabiliyorsunuz. Evet. Şimdi bu Türkiye'de hiç olmazsa bu çalışmayı yaptığımız dönemde bana çok zayıf, hatta yok gibi geliyordu. Şimdi hı hı. biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani evet, yayın evet. çıkıyor, şey yapıyor, insanlar uğraşıyor. Ve dediğim gibi öbür tarafı da çok önemli. Abartmadan yani bu Cemal Reşit Bey'i, efendim işte yani bir o vardı dünyada işte. <gülüyor> bir de başkası belki Wagner diye olmaz. Yani <gülüyor> bu insan kimdi, geldi, neler yaptı. Elbisi doğrusu. Onu zaten sayınca büyük bir insan olduğu ortaya çıkıyor. Yani neler başardığını. Başaramadıklarıyla beraber saydığımızda bile çıkıyor. Çünkü Hı -hı. her şeyi de başaramaz bir insan. Bazen de yapamayabilir. Ama bunlar bir araya koyduğunuz zaman bir insanın ömrüne bu kadar şey var işte. Doğru, doğru. Ee, Nasar abinin söylediğine ek olarak ben de söyleyeyim bir sinemacı adayıydım o zaman 2004'te e, sinema tabii ki biliyorsunuz bütün sanatların birleşimi e, bir şeyler ortaya koymak için sinemada geriye dönüp bakmak lazım hani hı hı. ne oldu ne Kim bitti yapmış? hem e, cumhuriyet öncesi hem cumhuriyet dönemine <gülüyor> bakmak lazım sanatta edebiyatta e, hemen her konuda tabii ben bilgiye ulaşabiliyordum o zaman hani edebiyat olsun işte plastik sanatlar vesaire fakat müzik konusunda çok kıttı kaynaklar. Hele ki Cumhuriyet dönemi hani Türk bestecileri olduğu zaman hemen hemen hiçbir şey bulamıyordunuz. Ben de müzisyen bir aileden geldiğim için bari faydam olsun bu açığı kapatayım. Böyle bir program başlatmıştım. Hala Turka diye. Hı hı. Ee, ondan sonra devam etti. Bir devam de ediyor bu... hala. Evet devam ediyor. Ee, sonra da Hasan abiyle bu program çerçevesinde birleştik. Bu Cemal Aşire'yi 100. yıl yani doğum yılında yaptık. Devam Tıpkı Hasan ağabeyin dediği gibi bu eksik olan geleneğe bir katkımız olsun istedik. Ee, i̇lginçtir yani ikimiz de hani sanıyorum bir müzik benim var. Bir yani, ders almıştım var, konservatuara gitmiştim var ama hani profesyonel olarak müzisyen değilim. Ee, Hasan ağabey de iktisatçı. Hı hı. Yani bunu bir e, Deniz Koloğlu da hani evet, konservatuvardan gelen birisi değil. Hı hı. E, üçümüz de farklı dünyalardan geliyoruz ama e, aslında konsertuvarda mezun olan birilerinin yapması gereken bir işi ortaya çıkardık. Bu da ilginç aslında. Ben ama böyle bir hak olması gerektiğini düşünüyorum. Yani amatörlere söz hakkı verilmeli diye düşünüyorum. Biz amatörüz. Işte. <gülüyor> Deniz'de. Deniz katılamadı bugün çünkü... Evet, analım isminde Deniz Koloğlu. Evet, Deniz edelim. Koloğlu şeyi varmış. E, e, müzik provası. grubu kurmuşlar. Provası varmış. Şimdi üçümüz bunu yapması, üç amatör bir düşünüyor. Şimdi amatör olmanın şöyle bir avantajı vardır. Bir profesyonel vakit duyup hı hı. bulup uğraşamayacağı bir konuya kafasını takabilir. ve Dolayısıyla acayip şeyler bilebilir. Ama dengesizdir bilgisi. Onu çok bilir. Bu tarafı bilmez de filan falan. Amatör olduğunuzu kabul edip hı hı. sınırlarınızı bildiğinizde e, bence söz hakkı olması gerekiyor. Tabi söz hakkınız varsa eleştirme hakkınız şey de vardır. onu da kabul edersiniz. Hı hı. Ama o yüzden ben e, bu tür çabanın iyi olduğunu düşünüyorum. Tabi burada çok önemli bir şey var. Hatta biz bütün bunların hepsinin üstünde bu da açık radyo'nun kendisi. Yani açık radyo bugün e, ürettiği e, programlara bakın, geçmişten bu yana. Hı hı. O yarattıklarına bakın, hı hı. tabii ki yaratı, programı yapanı yaratmadı ama onu kanalize etti. Ve Alanı biliyoruz açtı. ki e, bunu stopayla da yapmadı. Teşvik ederek, özendirerek, imkan vererek, peki mesela 32 program yapmamıza izin verilmiş. Cemaar işitreyi 26'dır üzerine. normalde değil mi? Evet. E, şimdi bu e, e, kolay bir şey değil yani şu buradaki hoşgörü düzeyini söylüyorum hı hı. tamam Cemaar işitreyi önemli bir yönetimde onun önemli olduğunu görmüş ama saat ayarlıyor değil mi hı hı. size bunu şey yapıyor ve bunu önemli görüyor bu tek de değil. Açık radyo tek bunlarda yapmadı. Başka konularda da tabii. böyle şeyler yaptı. Onun için bir de bütün bu ortama açık radyoya borçluyuz. Demin Amerika örneğini onun için verdim. Hı, evet. Yani Türkiye'de devletten yana pek ümit yok. Ama Hı. dünyada bir başka çözüm vardır e, <gülüyor> diye onu Amerika örneği verdim. Aslında Amerika'da devletin katkısı daha da fazladır buradan ama bu ayrı bir konu. <gülüyor> Peki kitabın yani aslında programın aynı zamanda içeriğinden de e, bahsedelim şimdi Pek çok katılımcı var. Siz demin amatör dediniz, biz amatörlük dediniz. Hmm. Ee, şimdi yani dengelenmesi gereken e, bir takım eksiklikleri olduğunu işaret ettiniz. Disiplin dışından belli bir disipline yaklaşanların. Bu konuda da galiba e, nasıl diyeyim e, alandan insanlar da programa katkıda bulundular. Bir kısmının programcı e, olduklarını e, görüyorum. Ama önemli müzisyenler ve besteciler var. E, daha önce e, çalışmalar yapmış olan bu konuda Evin İlyasoğlu'nun Zaten çalışmasından program boyunca e, yararlanıyor. Nasıl e, kurgulamıştınız kafanızda ve hani sonuna e, ulaştığınızda 32 hafta yine e, fena sayılmaz iyi bitmiş yani. iyi toparlanmış gibi de e, gözüküyor. Çünkü müzik eserleri çalınıp üzerine konuşuluyor. Ben, hani zaten kitap önümüzde 500 sayfa duruyor. Baktım herhalde 2 sene falan diye düşündüm. <gülüyor> Tam anımsayamıyordum çünkü o sırada. 6 ayda yine iyi kurgulanmış gibi gözüküyor. Valla üçümüzün sanıyorum orada ortak bir özverisi var. Çatıyı Hasan abi çizdi diyebilirim oluşturdu yani. Hı hı. İsterseniz o yüzden siz anlatın. Bir şey söyleyeyim. Açık Radyo'nun bize yaptığını biz de davet ettiğimiz konuşmacılara yaptık. Hı. Şimdi onları tabii ki bir anamına yani Ama Cemal her insan gibi üstelik onlardan daha da belirgin olarak çok yönü olan bir insan. Herkes onun bir ya da bir iki yönünü, hı hı. seçtiği yönünü anlatmayı tercih edebilir. Ona karışmamak lazımdı. Hı hı. Onun için de kitabı da sonunda konuşmalarını bozmadan basmayı da yaptık. Ö gelip bize söyledikleri çünkü onu yani edit diyoruz adı altında düzelttiğiniz andan itibaren Doğru. şeyi ka ka kaçar. Ayrıca da öyle bir yetkimiz de yok. Yani amatörlüğün sınırını orada bilmeniz lazım. Hı. Hani bir müzik otoritesi olup da ya efendim bu da böyle değildir dediğinizde bile zaten e, o zatla konuşup anlaşıp değiştirmek lazım. Kesinlikle. Evet, o, evet. o açık da <gülüyor> ama o, biz de o, o ilk kısmında da olmayacaktır. Ve doğrusu da bana öyle geliyor. O insanlar ama onları özgür bırakmanın verdiği bir rahatlık vardı. Hı -hı. Şimdi e, böyle bir insanı e, Cemal Çitrey gibi bir insanı biz işte müzik seviyoruz meraklıyız biz anlatalım doğru bir şey değil. Hı -hı. Onu bilen Hı -hı. İncelemiş olan, tanıyan kişilerden aktarılacak şeylerin değeri çok büyük. Şimdi on yıl sonra bakınca kitapta çok hoş şeyler var. Evet, gerçekten. Misafirlerimizin yaptığı. O yüzden de kitabın belli bir e, amacı yok. Cemal Reşire ile tanışalım dışında. Çünkü misafirlerimiz ne istiyorsa o yapılmalı. Evet. Öyle yaptık. Siz de bir yere işaret etmiş oldunuz sadece bir alan açmış oldunuz Tabii, yani. ve içerisinde kalalım dedik. Şahsi katkılar oldu. Ayrıca yani şey de çok iyi kitabın okunuşu da yani bir dediğiniz gibi söyleşi formatı da terk edilmemiş. Radyo sunumu formatı da terk edilmemiş. Yani düzeltilmemiş diyelim ya da. O anlamda. evet. Evet ve hani çok da akıcı kılıyor aslında bir anla. İşte, sadece şimdi <gülüyor> Adını söylemeyeceğim bir şey söyleyeyim çok da önemlidir aslında bu, bu kitabın e, o temelini oluşturan şey e, üçümüzün e, çalışmasıdır ama kitabı o yazmış yapmıştır bütün yükü ona kaldı. Evet, <gülüyor> ondan sonra bir kere kitap haline getirme fikri ondan çıktı. Bunu bir de kitap yapalım dedi. Sonra Hı -hı. da. Çeşitli nedenlerle yani imkanımız olmadı, şu olmadı, yükü ona kaldı ve o şekillenmesinde bence en e, çok... E, Sağ olun, teveccüh... Yo, yo, yo, Gerçek olan durumdur. <gülüyor> Onun söz hakkı da senindir. Ben bir de girdim araya yani ama... Estağfurullah, estağfurullah. Ee, bir, bir de şey var, ee, evet, e, dipnotlar Evet, evet, çok ekledik. ayrı dipnotlar. Hı. Çünkü bu da tabii bunu biz 2004-2005 senesinde düşünmüştük çünkü internette o zaman o kadar etkin değildi işte arama motorları yani her evet. yazdığınızı bulamıyordunuz. Hı hı. Dolayısıyla o isimleri yazdığınız zaman Cemal Bey hani müzik tarihi içinde o dönemde daha kolay vardı bir yere. Hı hı. Ee, özellikle bazı isimler vardı yani, o isimlerin kim olduğunu neler yaptıklarını hı hı. biyografilerine e, aktardık ki. Böyle bir kıyaslama yapılabilsin diye. Ama yine de yani Cemal Reşit'e kitabının içinde o dipnotların olması bu kitabı aynı zamanda müzik tarihi açısından da çok ayrıca kıymetli bir hale getiriyor. Onu da söyleyeyim. yani bir ansiklopedik evet, bir özelliğe dolaşıyor. Dolaylı olarak ne? tabii evet hem o dönem müzik tarihi hem de e, bizim müzik tarihimiz hani Cumhuriyet Dönem Müzik Tarihi ile ilgili ilginç bir dolaylı olarak e, ilginç bir panoramada çizebiliyor kitap. Evet. Kendiliğinden. Hı. Evet, güzel bir tesadüf var ki radyonun da 20. yılına evet. denk geldi. Şimdi, <gülüyor> bu sene de Cemal Bey'in ölümünün vefatının yani 30. yılı. Evet. Ee, bir de öyle bir tabii tesadüf var. Peki bir beş program açık delgi <gülüyor> <gülüyor> olur da yani diye bir zorlayayım dedim arada. da. Evet. Pan yayınlarından yayınlanmış kitaptan evet. bahsediyoruz. Bu arada onların evet. da emeklerine sağlık. Evet onlara da teşekkür borçluyuz. Evet. olsunlar. Ee, ee, çok Herhalde sen daha iyi söylersin ama çok yardım ettiler. Yani evet Hasan abim dediği gibi bu kitabın oluşması için ortam hazırlayan Açık Radyo'ya ayrıca Hı -hı. teşekkür ettik. Ama payıncılık da çok hani cesur davran bu konuda. Evet. Çünkü 500 küsur sayfalık bir kitap basmak ve onu dağıtmak da tabii bir mesele. Onu onay vermek, o projeyi onaylamak. Her zamanki gibi payıncılık, evet. evet. Ama tabii Türkiye'de müzik denince aklı ilk gelen yayın evlerinden birisi. Tabii. Peki yine de şeyin bir parça daha sonuna doğru yaklaşıyoruz ama üstüne gidelim. Şu anki Cemal e, Reşitre'nin e, manalandırılması konusunda neler söylersiniz? Ya da hani Kadir Kıymet'i biliniyor mu gerçekten? Bizim aklımıza yer etmiş Cumhuriyet'in bir ismi aslında Cemal Reşitre'yi ama e, bu kazandırdıkları kültüre kazandırdıkları yapıp yapamadıklarına dair değerlendirme. Siz bu e, şu anda önümüzde duran çalışmanın e, dışında... Ee, bilmiyorum biraz eleştirel bakmak mümkün müdür acaba kültür e, ortamının cema olan yaklaşımı konusunda. Ben <gülüyor> çok referans görmüyorum yani, ama tabii ki açık dergi içerisinde biraz daha böyle işte e, ana akımın e, nasıl diyeyim e, etkinliklerine e, yakınız. Var mı akademide çalışmalar duyuyor musunuz? E, ne durumda etrafı Ali Bey ki sen daha iyi. Müzik yani <gülüyor> öyle çok fazla bir çalışma ben görmüyorum. Hani Hasan Bey de gerçek bakmayın çok iyi takip ediyor. Ee, ama şunu söylemek isterim mesela insanlar batı klasik müziği dendiği zaman çok böyle bir belli ideolojik perspektiflerle yaklaşıyorlar. Hı hı. Ee, mesela Cemal Bey bunların dışında bir adam hani ilginç bir adam hani Cumhuriyet'te çok böyle e, Cumhuriyeti yani yüzde yüz kabullenmiş birisi değil, her daim eleştirmiş birisi. Ama bakıyorsunuz, klasik müzik Batı müziği yapıyor. Ee, mesela dinle çok bağlı bir adam. Hı hı. İlginç yani, hani bayağı hani beş vakit namaz kılan, hani e, inançlı bir insan. Ama klasik müzik besteliyor e, ve de 20. yüzyıl müziği yazıyor. Hı hı. E, yani bunu düşünmek lazım. Hani yani hem Şahin katı laikçiler Düşünsün bunu, hı hı. hem de mesela e, mütevehin kesin düşünsün yani. Hı hı. İlginç bir adam. Yani dolayısıyla kültüre ve eserlere yaklaşırken e, biraz ideolojinin dışında da yani daha geniş bir perspektifle yaklaşmak lazım diye düşünüyorum. O zaman belki Cemal Bey'i daha iyi yanları Bir de tabii şey parantez sadece operetlerini düşündüğümüzde de hani illa o karmaşık 20. yüzyıl başı hı hı, evet, müzik evet, var. yazısı'nın yanı sıra aslında çok daha geniş bir kesime e, hitap edebilecek bir şey de var. E, hmm. Öngörüsü ve hani şey, isteği cesareti de var. Yani hala işte lüküs hayat operati oynuyor. Hala. Yani o Broadway'deki şeyler gibi hani. Klasikleşmiş eserler gibi hani. Evet. Çok ilginç. Hem popüler alanda başarılı oluyor hem Hı -hı. yüksek sanat ben diyebileceğimiz. Evet. Peki ellerinize sağlık diyelim e, ve ağzınıza sağlık bu Güzel program için ee, söylediğimiz gibi pan yayınları tarafından kitaplaştırıldığı 2004-2005 yılları arasında açık radyoda yer almış. ama programı Cemal Eşitir'in 100. doğum yıl dönümüydü. 20. ölüm yıl dönümünde de bitmişti. Ee, sona ererken şimdi 30. <gülüyor> sayıları çok seviyoruz radyoda biliyorsunuz. <gülüyor> Radyonun da 20. yılında size almış olduk. Hasan Bey var mı eklemek istediğiniz? Yok. Güzeldi. Ağzınıza sağ, ol. sağ, ol. sağ ol. Teşekkür ederim. Ee, Cemal Eşikçey'den bir eser duymadan kapatmayız diye sözleşmiştik en başta. Bir parça vardı aklımızda. Ee, Hasan abinin e, çok güzel bir çevirisi var. O, o şey e, Gültekin Orhan Sayın'dır. Öyle mi ya? Ee, ya. Siz yapmışsınız. 1964 <gülüyor> şey, artık hatıra olmuş bir şehirde Tavaf. Evet başka çevirileri de var. çünkü Alba Fransızcadır orijinal adı onun. Pèlerinage evet Pelerineş, dans dan une ville qui n'est plus qu'un souvenir. Evet. Yani orijinal adı o. Başka türlü de çevriliyor ama ben o kalmış. İnsan gençken okudu aklında kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet Ergican saydamın yorumuyla dinleyeceğiz Ulu Çınar isimli bölümü.